Ağuzzu bellihi, ne Şeytan el Rajeem, Sımmi Allahı el Rahmân el Rahîm. İnne alhamdülillahi, nahmdu, ve nesdainuhu, ve nestafiro, ve nesuzzu bellihi min şurur enfusina ve min seyyate amalina. Men yehdih Allahu, falâ müdillâle ve men yudil falâ harjile. Ve işhedu anna ilâhi illallah, wa htehu la sharikile. Ve işhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluh. Amma bat. Fıin astaqal hadis kitab Allah ve khair <gülüyor> alhedihi Muhammedin sallahu ala ve sallam. Ve şerrali umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin valâleh ve kulle dalâletin finnâr. Say-i Tefsir dersimizde Mü'minun Suresi 6. ayetteyiz. 5. ayette müminlerin özellikleri olarak iffetlerini kururlar buyurulmuştu. 6. ayet şöyle devam ediyor. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu hariç bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Yani eşleri ve ellerinin sahibi oldu. Ellerinin sahibi oldu derken burada kastedilen köleleri, cariyeleridir erkekler için. Cabir Radyalan'tan rivayette şöyle demiştir. Biz Cabiye'deyken Ömer bin El-Hattab Radyalan'ı kölesiyle evlenerek onunla ilişkiye giren bir kadın getirildi. Ömer Radyalan onları ayırdı ve rejim etmeyi düşündü. Sonra şöyle dedi. Mülkiyetinde olan sana helal değildir. Bunu sayı ısnatta Abdurraza İbni Nazım El-Muhallada İbni Münzir El-Evsat'ta İbn Abdülber el İstiskarda rivayet etmiştir. Yani bu kadın cehaletinden dolayı bunu yapıyor. Ee, yani erkeğin nasıl işte cariyesiyle evlenmesi, ilişkiye girmesi e, söz konusuysa kendisini de bir nevi erkeğin durumuna kıyaslar ve kölesiyle evlenip onunla ilişkiye girmeye kalkmış. Ömer radıyallah önce eee recmetmeyi düşünüyor. Sonra da öğretiyor ona yani mülketindeki sana helal değildir diyor. Yani kadın için helal değil. Kadın kölesi ile bu şekilde evlenemez. Yani o köle hürriyetine kavuşmadıkça onunla evlenemez. O halde bu ayet ancak eşleri ve ellerinin sahibi oldukları hariç ifadesi sadece erkekleri ilgilendiren kısımdır. Yedi, şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar hattaşen kimselerdir. İbn-i Ebi Müreyke'den Ayşe radıyallahu kadınlarla muta yapmayı sorduğumda şöyle dedi. Aramızda bu konuda hükmü verecek olan Allah'ın kitabıdır. Sonra Mü'minun Suresi 6-7. ayetlerini okudu ve dedi ki, Allah Teala'nın kendisine eş kıldığından veya cari olarak verdiğinden öteye geçmek isteyenler hadde aşmış olurlar. Bunu hakim Haris bin Ebi Usami, Müsnedinde ve Beyhaki Süneninde rivayet etmişlerdir sayısınatla. Yani kim bunun ötesine geçmek isterse, 6. ayette bahsedilenlerin ötesine geçmek isterse, yani kim eşinden veya cariyesinden başkasıyla ilişkiye girerse. Burada Ayşe Radiyalanha muta nikahında bu kapsamda olduğunu söylüyor. Çünkü muta nikahında kişi kadın üzerinde mülkiyet sahibi değildir esasında. Muhakkat bir mülkiyet, muhakkat bir nikah e, kıyılmış oluyor mutada. Bu sebeple e, bu ayetin yasal kapsamında görüyor Ayşe Radiyalanha. Sebrail Cüheni radıyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar ben size ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şübhez ki Allah bunu kıyamete kadar haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın. Onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almazsın. Bunu Müslim ve Ahmet bin Ambel rivayet etmişlerdir. Ali radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutanikadan ve Ehil merkeplerin yani evcil e, eşeklerin etlerini yemekten Hayber'in fethi günü bizleri men etti. Bunu Bukhari, Müslim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Seleme bin el-Ekvar radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev tas yılı Mut'a'ya 3 gün ruhsat verdi sonra yasakladı. Bunda Müslim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Emu Seleşar radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Erkek erkeğe ilişki kurarsa ikisi zina etmişlerdir. Kadın kadına ilişki kurarsa ikisi zina etmişlerdir. Bunu hasen ı Sınav'da Beyhakis Sünem'de ve Şuab-ı Liman'da rivayet etmiştir. Enes Radiyalanter Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim şu beş şeyi yaptıkları zaman yerle bir edilirler. Aralarında lanetleşme ortaya çıkar. İçki içerler, ipek giyerler, şarkıcı kadınlar edinirler. Erkekler erkeklerle yetinir, livata yaparlar. Ve kadınlar, kadınlarla yetinirse, yani lezbiyenlik yaparsa. Bunu Hasenni Gayri'yi bir esnatla Taberani, Evsat'ta ve e, Müsnedüş Şami'nde, beyhak şu Şuhab'da, Ebu Hilye'de rivayet etmiş. Elbani Sayıp Tergip'te Hasenni Gayri'yi rivayet yolların toplamında Hasen olduğunu söylemiştir. Yani bu hadiste belirtilen şeyler e, çoğu yerine gelmiş durumda, yaygınlaşmış durumda. Aralarında lanetleşme ortaya çıkmış yani bu ümmet hakkında söylüyor bunu. Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa, içki içerlerse bu yayıldı. İpek giyerler, bu da öyle. Şarkıcı kadınlar edinmeleri böyle. Erkek erkekle, kadın kadınla yani eşcinsel ilişki dedikleri şeyler ise bugün Avrupa ülkelerinin bazısında Almanya, Hollanda gibi ülkelerde bunu evlilik standartında izin verilen bir şey haline getirdiler. Hatta ülke başkanlarından birisi galiba eşcinsel evliydi. Lüksemburg muydu? Yok, Lüksemburg'un Lüksemburg şeyi galiba. Bu ümmet arasında da bu pislikler yaygın bir hal alırsa, Allah korusun, İşte bu haller, diğerleri hep yayılmış zaten, o zaman yerle bir edilirler. Yani e, afetler, e, bunlar sebebiyle oluyor. Bazı ülkelerde, yani Müslümanların yaşadıkları bazı ülkelerde bu tip şeyler oluyor. İşte Malezyadır, Endonezyadır, bu gibi...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 Kadınların eğerlere bindiğini, yani araba sürmeleri, e, onların sürücü konumunda olmaları, yani erkek gibi olmaları, erkek gibi e, davranmalarına bir imadır bu. Şarkıcı kadınların çoğaldığını, yalancı şahitliğin yayıldığını, erkeklerin erkeklerle livata yaparak yetindiğini ve kadınların kadınlarla lezbenlik yaparak yetindiklerini gördüğün zaman, Evet, bunu hakim Bezzar, taberani Efsat'ta, şeceri i Emali'de Deylemi rivayet etmiş. Hesnada Süleyman bin Davud el-Yemani zayıftır. Ebu Hureyre Radyalant'tan başka bir tarikle mutabisini Ebu Naim Ahbar-ı rivayet etmiştir. İbni Mesud Radyalant'ta şahidinde Taberani Emali'sinde Şecer'i e, rivayet etmiştir. Bunun da Seyf bin Miskin zayıftır. Bir önceki rivayette Enes Radyalan'tan geliyordu. Yani bu tariflerin toplamıyla bu hadisler, yani bu hadisin metni sahihtir. Hasendir. Yani Hasenli Gayrihi denilebilecek türden bir rivayet bu. İbn Abbas Radyalanma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lut kavminin amelini, livatayı yapanları bulduğunuz zaman, livatayı yapanı da kendisine yapılan da öldürün. Bunu Ahmet, ziyar ma's el muhtaride hakim Tirmizi Ebu Davud İbn Mace Taberani rivayet etmişler. El Sayhül Sahihü'l-Cami'de sahih olduğunu belirtmiştir. Evet bu eşcinsel ilişki her dolayısıyla yani açıkça ayetin e, işte kim bunun dışına çıkarsa haddaşmış olur diye bahsettiği kapsama açık bir delilite giriyor. Muta ise biraz kapalı gibiydi. O Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayetle ee, o durumunda yani mutanikanında bu e, Mü'minun suresi 6. ayetin kapsamında olduğu anlaşılıyor. Bazı alimler yine e, bu ayetten yani Mü'minun suresi 6 ve 7. ayetlerinden istimnayı da e, haram görmüşler. Yani haram diyenler bu ayete dayanmışlardır. Yani ayette buna açık bir e, delalet olmasa da e, kişinin eşi değil cariyesi de değil Dolayısıyla bekar kimsenin istimna yapması giriyor buna. Ama evli kimseyi bundan istisna etmişlerdir. Yani haram görenler de istina etmişler. Yani eşiyle ilişkisinde ve cariye ile ilişkisinde istimna yaparak yetinirse, hanımıyla ve carisiyle bunu caiz görmüşlerdir. Çünkü ayetin yasağı, ayetin kapsamı onun hakkında değil. eş ve cari sakma değil. Bunun dışında çıkarsa ister bu işte eliyle, Yapsın ister işte eşcinsel ilişki olsun veya nikahsız ilişki olsun bunların hepsi bu ayetin kapsamına giriyor. Emanet ve ahitleri gözetmek 8. ayet. Yine onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste toplulukla konuşurken bir bedevi gelerek ona kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti. Konuşmasını tamamlayınca kıyametin vaktini soran kişi nerede buyurdu? Adam mı yalan Resul dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emanet kaybedildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Yani güvenilirlik kalmadığında kıyameti bekle buyurdu. Adam emanetin kaybedilmesi nasıl olur diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iş ehil olmayana bırakıldığında kıyameti bekle buyurdu. Bunu Bukhari sayında rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh'tan gelin rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize şöyle demediği hutbesi çok azdır. Yani neredeyse hemen hemen her hutbesinde bunları söylüyordu diyor. Emaneti olmayanın, yani güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. Ahdi olmayan yani sözünde durmayanın, vefakarlık yapmayanın dini yoktur. Bunu Ahmet Sahih İslam rivayet etmiş, Elbani El Mişkat'te sahih olduğunu belirtmiştir. Mişkat'ın mesabih tahkikinde. Evet, güvenilirliği olmayan imanı yoktur. Yani e, bir insanın güvenilir olması imandan kaynaklıdır. E, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Amr bin As radiyallah'tan gelen ve İbnü'nü radiyallah'tan gelen rivayetlerde e, pek çok tariki var da pek çok sahabeden e, belirttiği gibi mümin e, diğer insanların elinden ve dilinden selametle olduğu kimsedir. Ya yani Müslüman, mümin ve Müslümanı bu, bu şekillerde tarif ediyor. Yani bu imandan kaynaklanan bir şeydir. Kişinin başka Müslümanlara eliyle, diliyle eziyet vermemesi, güvenilir olması. Ahdi olmayan burada ahd husnül at minel iman diye de gelmiş bu hadis. Yani ahdin güzelliği vefakarlık imandandır. Burada da dini yoktur ifadesiyle geliyor. Yani vefakarlık imandan buyuruluyor. Buradaki hadiste ise La dine limen la ahdele yani vefakar olmayan sözünde durmayan kimsenin dini yoktur yani bu dine riayet etmeyen bir kimsedir bu da tehlikeli bir tehdit namazlara devam etmek yine müminlerin özelliklerinden dokuz ve onlar ki namazlarına devam ederler burada salawat him yuhafizun ifades geçiyor. Yuhafizun yani muhafaza etmek, korumak, yani vakitlerine riayet etmek, şartlarına riayet etmek, bu şekilde devam etmek manasında. İbn -i Mesud radıyallah dedi ki: "Bundan kasıt namazın vakitlerini gözetmektir. Namazın terk edilmesi ise küfürdür." Bunu Taberani, İbn azm el Muhallada, İbn Battalib'inde, Mervazi, Tazi'l-Kadir Salat'ta, İbn İbnü'l-Münzir el i̇bn İbnü'l-Cadd Müsned'inde rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi burada şu ifadeye dikkat edin. Yani İbn Mesud radiyallahu niye bu ayete böyle bir tefsir yapıyor? Diyor ki yani bu ayette kast edilen namazın vakitlerini gözetmektir. Namazı terk etmek ise küfürdür diyor. Yani şu manada namazı kılan bir kimse Müslümandır. Yani namaz kılmıyorsa kafirdir. Namazı kılıyor ama vakitlerini, şartlarını gözetiyorsa o mü'mindir. Yani bu bunu yapmak imandandır. Buna işaret ediyor. Yani imanla İslam'ın farkını e, anlatmak için e, bunu belirtiyor İbn Esradi var. Cabir radıyallahından rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kişi ile şirk veya küfür arasında namazın terki vardır. Diğer lafızlarında küfür ile iman arasında. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Edükumullahü ve, ve kul ile küfür arasında lafızlarıyla da gelmiştir. Bunu Ahmet, Müslim, Tirmize, Ebu Davut, i̇bn Mace, i̇bn Darimi <gülüyor> rivayet etmişlerdir. Enes Radyalan'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişiyle şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. Bunu İbn-i Mace ve i̇bn Nasr, Muhammed bin Nasr el-Mervezi kitab salatta rivayet etmişlerdir, sayısnatta. Sevban ve Burayda radyalanmadan gelen rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle kafirler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur buyurmuştur. Bunu Ahmet, Tirmiz, Nesai, İbn-i Hakim, İbn-i rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri namazdan başka amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymazlardı. Bunu Tirmiz'i Hakim, İbn-i ve Muhammed bin Nazır Kitabu salatta rivayet etmişlerdir. Ee, bu tereddütlü bir rivayet Ebu Hureyre'den gelmesi. Sahih olana Abdullah bin Şakik'ten e, rivayetidir. Yani Abdullah bin Şakik, e, Allah Resulü'nün ashabı namaz dışında e, amellerden herhangi bir şey, bir terkimik, für saymazlardı diye söylüyor. Bu sahih bir rivayet. Ama Ebu Hureyre'den red edilmesi sadece hakim, e, kendi şeyhi kanalıyla rivayet etmiştir. Hakimin şeyhini de, yani hocasını da, e, hakimden başka hatırladığım kadarıyla tefsik eden kimse yok. Hakim aynı İbn-i gibi e, tefsik ettiğinde, tek kaldığında itibar edilmez. Çünkü e, mütesahillerdendir. Bu sebeple bunun Ebu Hureyre'ye ref edilmesi e, biraz müşkülatlı. Fakat Abdullah bin Şakik'ten, Tirmizi'nin rivayeti ve diğerlerin rivayeti bu sahihtir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ubade bin Samit şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve bize şöyle tavsiyede bulundu. Namazı da bilerek terk etmeyin. Her kim ki bilerek kasten namazı terk ederse İslam milletinden çıkmıştır. Burada gördüğü gibi namazın terkinin küfür olması bilmeye bağlanıyor. فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمْمِدًا Yani kaslı olarak, yani bilerek. Dolayısıyla Şimdi namazın dindeki yerini önemli biliyor, terkinin hükmünü biliyorsa, buna rağmen namaz terk ediyorsa o dinden çıkar. İslamın dışında o. Bunu ziyaret makdisi el muhtarede Muhammed bin Nasır kitabu salatta lalka itikatta Hesem bin müsnedinde müsnedimde hasen istatda rivayet etmişlerdir. 10. ayet, işte asıl bunlar varis olacaklardır. Yani buraya kadar, bu ayete kadar sayılan, müminlerin özelliklerinde sayılan şeyleri yapanlar, bunlar varis olacaklardır. 11. E, Firdevse varisi olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Ebu Hureyre Radyalem'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sizden her birinizin biri cennette biri de cehennemde olmak üzere iki evi olur. Şayet ölür de cehenneme giderse, Cennette kendisine hazırlanan evine cennetteki kardeşleri mirasçı olur. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Ayetinde ifade edilen budur. Bunu i̇bn Mace, Taberi tefsirinde Beyhaki el-Bas ve rivayet ettiler sayısınatla. Ebu Ürer radıyallahu anh dedi ki, Allah'a itaat etmeleri halinde hem kendileri için hem de kardeşleri için hazırlanan meskenlere mirasçı olurlar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Rubeyyi bintin Nadır, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Oğlu Harise bin Suraka, Bedir günü nereden geldi belli olmayan bir okla ölmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ''Harsenin sonunun ne olduğunu bana söyle. Eğer cennet hak ettiyse karşılığını Allah'tan bekleyip sabrederim. Ancak cennete girmediyse onun için elimden geldiği kadarıyla dua edeyim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ey Harise'nin annesi, cennet içinde cennetler vardır.'' Senin oğlunda en iyi olan Firdevsül Ala cennetindedir. Firdevs cenneti de cennetin en havadar, en orta ve en güzel yeridir. Bunu Bukhari ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. 12. Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Katade dedi ki, Adem aleyhisselamın yaratılışı süzme çamurdan olmuştur. Zürriyeti ise basit bir sudan yaratılmıştır. Mücahit dedi ki, sülale kelimesiyle kastedilen Adem'in menisidir. Yani sülaletun mintin burada Adem Aleyhisselam'ın menisi kastediliyor diyor Mücahit. 13. Sonra onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik. 14. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir iratik olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Abdullah bin Mes'ud sadık ve masluk olan yani doğru söyleyen ve kendisine doğru gerçek bildirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı. Birin zer atıldığı zaman annesinin karnında 40 gün nutfe, 40 gün kan pıhtısı olarak, sonra da 40 gün bir çiğnem et olarak cem edilir. Sonra Allah ona dört kelime ile bir melek gönderir. Rızkı, eceli, ameli, şaki veya sayd olduğu, yani cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu yazılır. Sonra ona ruh üfürülür. Kendinden başka ibadete layık, hiçbir ilah olmayana yemin ederim ki, biriniz kendisiyle onun, yani cennetin arasında bir arşın kalana kadar cennetinin ameli gibi amel eder. Derken kitap, yazgı onu geçer de, ölmeden önce cehennem elinin ameli gibi amel eder de cehenneme girer. Şüphesiz biriniz kendisiyle, Cehennemin arasında bir arşın kalıncaya kadar cehennem ehlinin ameli gibi amel eder ve kitap yazgı onu geçer, cennet ameli gibi amel eder ve cennete girer. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Bu kitapta ve sünnette bildirilen bu durumlar, yani insanların ancak son asırda ultrason cihazlarıyla bunların icat edilmesiyle ancak öğrenebildikleri aşamalar o aşamaya kadar insanlığın bu konularda, yani ayetin ve bu hadisin bahsettiği bu meselelerden insanlığın bir bilgisi yoktu. 1400 sene öncesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu hem kitaptan hem sünnetten haber vermiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a sümme enşe'e ahar ifadesiyle kastedilen ruh üfürülmesidir demiştir. Mücahit dedi ki i̇bn Abbas radiyallahu anh'a azil konusunu sorduğumuzda yani dışa boşalma, geri çekme veya aile planlaması dediğimiz şey... Önce gidin bunu diğer insanlara sorun, sona gelip dediklerini bana söyleyin dedi. Bu konuyu insanlara sorduğumuzda azil diri diri gömmenin küçük bir şeklidir. Mevudetu suğra, vaideti suğra dediler. Yani e, vaide kız çocuklarını cahili döneminde biliyorsunuz diri diri toprağa gömüyorlardı. Azil de bunun küçük bir şeklidir demiş diğer sabiler. i̇bn Abbas Abbas radiyalarına gelip bunu söylediğimizde o müminun 12-14 ayetlerini okudu ve dedi ki bu aşamalardan henüz geçmeden nasıl diri diri gömülmüş sayılabilir. Yani bu aşamalara gelmeden ona ruh için e, için yani burada diri diri gömme olmaz diyor. Dolayısıyla azli e, caiz görüyor. Yani şey değil bakın çocuk aldırmaktan bahsetmiyor burada İbn-i diyor diyor. Azil yani e, rahme düşmemiş bir meni. Bu nasıl diri diri gömme olabilir diyor. Dolayısıyla bunu diri diri gömme diye azli bu şekilde açıklayan kimselere karşı çıkmış oluyor İbn Abbas radiyallahu anh'a bu ayetle. Ubeyid bin rifa'dan içlerinde Ömer, Ali ve Rifada bin Rafi radiyallahu anh'ın da bulunduğu bir topluluk azil konusunu konuştular. Bazıları azil yapmada bir sakınca yoktur dediler. Bazıları da azil diri diri gömmenin küçük şeklidir dediler. Ali bin Ebi Talib radiyallahu anh dedi ki, 7 aşamadan geçmeden diri diri gömme sayılmaz Sonra Mü'minun 12-14 ayetlerini okudu. Ali Radyo'nun bu söz üzerine oradan azil yapmanın bir sakıncası olmadığı görüşü üzerinde dağıldılar. Evet, ayette geçen yaratanların en güzel sözüyle kastedilen mana. Bunu daha önce açıklamıştık ama ilgili bir rivayetler zikretmekte fayda var. Ebu Zura'dan, Ebu Hureyre radıyallahu anh ile beraber Medine'de bir bahçelere girdik. Evin üst tarafında suret, resim yapan bir ressam veya suretler gördü ve ona dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirdi. Yani kutsi bir hadis. Benim yarattığım gibi bir şey yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Bir tane veyahut bir zerre yaratsınlar da göreyim. Bu hara ve müslümlü adetmişleridir. Abdullah bin Ömer radıyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bu suretleri, canlı resimlerini yapanlar kıyamet günde azap olunacaklardır. Onlara haydi yarattıklarınıza hayat verin bakalım denilecek. Bu da Bukhara ve Müslüm'ün rivayetidir. Yani bu ayeti, açıklaması bu hadislerle e, netle kavuşuyor. Yani bu suret yapanlar, heykel yapanlar, suret yapanlar her neyse... E, Bunlar hakikatte yaratıcı olmadıkları halde onlara yarattıklarınıza yani Allah Azze ve Celle yaratma fiilini onlara nispet ediyor. Yani yaratma hususunda benzeştikleri için, benzemeye çalıştıkları için Allah Azze ve Celle bu fiili onlara nispet ediyor. Dolayısıyla yaratanların en güzelliği olan Allah derken kimse Allah gibi yaratamaz. Fakat diğerleri ne yapar? Benzetir. Allah Azze ve Celle... Daha önce bahsettiğimiz gibi cansız varlıkların yapılmasında, imalindeki benzemeye bir yasak koymamıştır. Bunu hakikatte zaten yaratmıyorsun, bir araya getiriyorsun vesaire vesaire. Yani sana yapıyorsun. Ama e, halk yani ona ruh üfleme şeklinde olan halk yaratma bu sadece Allah azze ve celle'ye mahsustur. Yani canlılara ruh verme sadece Allah'ın işidir. Dolayısıyla bu alana girilmesinden dolayı, yani Allah Azze ve Celle'nin mutlak ferd olduğu bir meseleye e, ressam kişi, yani canlı sureti yapan kişi müdahil olmuş oluyor. Bunun bu sebeple şirkle alakası ortaya çıkıyor. Yaratma filmde şirk. Nasıl ki aslında sahte ilahlar gerçekte ilah değildir. Ama onlara ilah denilir. İlahlar, alihe. Fakat hak olan ilah sadece Allah Azze ve Celle'dir. Aynı şekilde suret yapanlara da, resim yapanlara veya o işler yani canlı e, yaratma konusunda benzeyenlere, bunlara da halik, yaratıcı denilir ama bunlar sahte yaratıcılardır. Yani sahte ilah gibi. Hak ilah, hak halik sadece Allah Azze ve Celle'dir bu manada. Bu yüzden yaratanların en güzeli derken Allah Azze ve Celle, e, aslında hakikatte yaratan sadece kendisidir, hakikatte eden Fakat diğerleri de kinaya yolluyor, yani benzeşmeye çalıştıkları için bu ifade onlara kullanılıyor. Hadiste de bu söyleniyor. Uhyu ma kalaktum, yani yarattıklarınıza can verin denilecek. Yani o resmi yapanlar hakikatte yaratmamıştır. Ama ona benzemeye çalıştılar. Dolayısıyla aynı hadiste belirtildiği gibi, Men teşebbeye bi kavmin fe minhum. Yani kim kendini bir topluluğa benzetirse onlardandır. Aslında o topluluktan olmamış ama onlara benzemiş. Adam aslında kafir değil ama kafirlerin şekline bürünmüş. Adam aslında erkek ama kadınların şekline girmiş. Kadın aslında ama erkeklere benzemiş, o onlardandır. Yani e, bu benzeyenleri bizden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, millet olarak benzeyenleri de bunlardandır. Kime benziyorsa onlardandır. Eğer salihlere benziyor, onlara benzemeye çalışıyor, onlara uyum göstermeye çalışıyor, sahabeye, tabiine, Allah'ın dostlarına benzemeye çalışıyor. Ama onlar gibi değil, o onlarla beraber haşr olacaktır. Kafirlere benzemeye çalışan, fasıklara, bidat eline benzemeye çalışan da aynı şekilde onlarla haşr olunacaktır. Ayşe radiyallahu anh şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üzerinde canlı resimler bulunan bir küçük yastık almıştım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde iki kapının eşinde durdu ve yüzü sinirden değişiverdi. Ve ben de ne oldu bir günah mı işledim ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilmiyor musun ki melekler içinde suret bulunan eve girmezler. Ve aynı şekilde bilmiyor musun ki kıyamet günde bazı canlı suretleri yapanlar azap görecekler ve yaratmış olduklarınıza can verin diye buyurulacaktır. Bu da bu khanin rivayeti. 15-15 Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Ebu Uren radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lezzetleri kaçıranı yani ölümü çokça hatırlayın. Bunu Tirmizi e rivayet etmiş Elbani sayılacağını de sayı olduğunu belirtmiştir. Enes radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz başına gelen bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin. Muhakkak Mutlaka bunu yapacaksa şöyle desin. Allah'ım hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlı olduğunda beni vefat ettir. Bu harbe Müslim etmişlerdir Ebu Rasullah radıyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz ölümü temenni etmesin. Gelmesinden önce ölüm için dua etmesin. Biriniz öldüğü zaman ameli kesintiye uğrar. Müminin ömrünün artmasıyla ancak hayrı artar. Yani kişi mü'minse, iman ehli, salih amel işleyen bir kimse ise ömründe onun için hayır vardır. Salih ameli artar. Her gün için rutin yaptığı, yani beş vakit namaz gibi, abdest alması, dualar, zikirleri gibi. Bunlar hep hayırhanesine işleyecek şeylerdir. Ama fitne korkusu varsa o zaman... İşte bir önceki hadiste geçtiği gibi yani yaşamam benim için hayırlısa beni yaşat. Ölümüm hayırlısa beni vefat ettir diye bunu yapmasında bir sakınca yoktur. 16. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet günde tekrar diriltileceksiniz. Cabir radiyalli'nden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurmuştu: Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bir önceki Bölümde İbn-i Mesud radıyallahu aleyhi neydi? Kişi cennetlik ameli işler, işler de işte yazgı ona geçer, cennetlik ameli işler ve o hal üzere ölür. E yine e, tam aksini de söylüyor. Yani biz e, bu konuda korku üzere, korku ve ümit üzere olmak durumundayız. Yani Allah Azze ve Celle'den korku, kaf e, ve reca, hem ümit ederek hem Korku duyarak, geçmişte işlediklerimiz, işlediğimiz kötülükler hakkında Allah affını ümit ederek, Allah'ın bağışlayıcı olduğunu bilerek, ümit ederek ama önümüzde başımıza neler gelir, neler yaşarız, bunun korkusuyla. Allah hakkımızda ne takdir etmiş biz bilmiyoruz. Çok iyi, güzel bir gidişat üzerinde olabiliriz ama sonumuzun ne olacağı belli değil. Yani nice kardeşlerimiz var, sizler biliyorsunuz yani. Yani bu çetin ortamda, sünnete sarılmanın kor tutmak gibi olduğu bu zamanda, bu ortamda nice fedakarlık yapmış kardeşlerimiz vardı. Ama basit şeyler uğrunda menheşlerini bozdular ve yoldan çıktılar. Yani herkes değişik sebeplerle. Yani kimisi anlamıyorum diyor. Ben bunu anlamadım diyor. Anlamadım diyor ama batılın tarafında yer alıyor. Yani sen hakkın tarafında yer alırsın. Anlamadığın bir şey olabilir. Uygun görmediğin, doğru görmediğin bir şey olabilir. Yani idrak edemedin, anlayamadın. Mesela şöyle düşünün. Ebubekir Radyalan e, zekat vermeyenlerle savaşmaya kalktığında Ömer Radyalan anlamadı değil mi? Yani bu yüzden Ömer Radyalan kalkıp beni Hanife'nin safına mı geçti? Yoksa Ebu Bekir Radyalan'ın yanında mı hareket etti? Anlamamış olabilirsin bazı şeyleri. Ama sen ne tarafa gidiyorsun ya? Cemaati terk etmek mesela. Sen Allah'tan anlayış iste. Yanlış bir şey varsa cemaatte de olabilir, sende de olabilir bu yanlışlık. Onun düzelmesi için Allah'tan yardım iste. i̇bn mesut Mesud Radyalan'dan gelen rivayet olduğu gibi, senin ''Cemaatteyken uygun görmediğin bir şey, fırkadayken uygun gördüğün şeyden daha hayırlıdır.'' diyor. Yani sen fırkadayken, cemaatten ayrıldığın zaman bazı şeyleri uygun, güzel, hoş görebilirsin ama onda bir hayır yok. Cemaat halindeyken de bazı şeyleri uyumsuz, uygun, görmediğin, hoş görmediğin şeyler olabilir. Bu ondan hayırlıdır.'' diyor. Ve bunu Allah Resulü'ne dayandırıyor. Hakimin rivayetinde, Hakim Müstedrek'te bir rivayette Allah Resulü'ne dayandırıyor bu içeriği. Şimdi, e, dolayısıyla biz Allah Azze ve Celle'den anlayış istediğimizde, cemaati terk etmezsen Allah o anlayışı verir. Ama sen cemaati terk edersen anladığını zannedersin, batıl olan şeyleri anlarsın. Onları çok güzel anlıyorsun yani. Batıl olan eylemlere giderken, Allah Resulü'ne muhalif, onun hadislerine muhalif şeyleri yaparken onlar çok güzel anlıyorsun. İçine siniyor. Heva kaynaklı çünkü. Dinin emirleri bazen hoşa gitmeyen şeyler olabilir. Yani nefsin, hevanın hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Ağrımıza giden şeyler olabilir. Fakat biz şununla emrolunduk. Allah ve Resulü bir şey hakkında hüküm verdiği zaman, gönüllerimizdeki sıkıntıları bastırıp tam anlamıyla teslim olmamız lazım. Ona teslim olmayınca, esas problem, Allah'ın Resulü diliyle bize hükmettiği, hüküm verdiği meselelere insan teslim olmayınca, nerede bulacak kusuru? Yani Resul'e dili atamaz değil mi? Eleştiremez. Ama Resul'e uyan, Peygamber'e Tabi olan toplulukta birilerinde bir kusur bulur. Ondan kusur bulabilirsin. Çünkü hepimiz beşeriz. Hepimizin hataları vardır. Kimimiz, kimimiz kördür. Kimimiz topaldır yani. Kusur bulursun ve oradan şeytan o açığı kullanmak ister ve oradan e, seni o cemaatin dışına iter. Cemaatin dışına gittiğin zaman zaten e, kurdun ağzına düşmüşsün demektir. Ondan sonra e, ipler kopar. Şimdi bakın. Ortada ciddi tehditler var. Bunlar basit değil. Daha bugün bir tane daha rivayete attım. Daha önce Zebercet dersini de işlemiştik esas nadisi. Şimdi birbirine küs olan iki Müslüman, haksız olan, bu küslüğü bitirmediği sürece İslam'dan çıkmış demektir. İkisinden birisi İslam'dan çıkmıştır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir rivayette bir sene boyunca küs kalan bir insan, onun... Eğer haksız bir küslükse, onun kanını dökmüş gibidir diyor. Şimdi bizim kendilerinden ayrıldığımız bu insanlar Müslüman değiller mi? Allah'tan korkmuyorlar mı? Yani biz yanlışdaysak, bu bizi bulur. Ama biz naslara baktığımızda, bu insanlar Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadislerine muhalefet ettikleri için bizden uzaklaştılar. Yani herkesin yani başını el, iki elin arasına koyup iyi düşünmesi lazım. Yani göz göre göre cehennemin dibine gitmenin manası yok yani. Yani bu tehditler çok açık tehditlerdir. Küfür tehdidi. İki küs, iki Müslüman birbirine küstüğü zaman akraba olsun, arkadaşınız fark etmesin. Hüsrün sebebi nedir? Bidat mı? Bidatla mı vazgeçeceksin? Fısk mı? Büyük bir günah mı? Adenin işlenen büyük bir günah mı? Onu terk edeceksin. Yoksa dinden çıkmış olursun. Yani biz şunu söylemiyoruz, işte büyük günah işleyen dinden çıkar, biz bunu söylemiyoruz. Ama buradaki e, mesele hele bir de cemaati terk etmek şeklindeyse, yani bizim e, bildiğimiz şu ki bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Yani bizim başka kapımız yok. Şu an o haldeyiz, bizim başka kapımız yok. İlmi talep edeceğimiz, ilme göre amel edeceğimiz, Allah'ın şiarlarını birlikte ihya edeceğimiz başka bir kapımız yok. Yani biz dayak da yesek, dövülsek de, sövülsek de bizim başka kapımız yok. Bir takım yanlışlar yapmış olsak bile, bir takım günahlar işlemiş olsak bile, işlediğimiz günahlar sebebiyle yolu terk etme gibi lüksümüz yok. Yine tövbe edeceğiz, yine döneceğiz. Aynı Ebu Derdar Adyalan'dan, İbn-i Abbas gelen rivayetler dolu gibi. Yani Müslüman kimsenin e, elbette beşer olma sahsebiyle işlediği günahlar vardır. Ama o bağlı bir koyun gibidir. Yani çıkar geri döner, bağlı olduğu yere geri döner. Bizim bağlı olduğumuz yer kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnet etrafında toplanan Müslümanlar cemaatidir. Dolayısıyla... E, Bizim bazı hatalar yapmış olmamız da bizi haktan iyice uzaklaşmaya sebebiyet vermemeli. Derhal Allah Azze ve Celle'ye karşı, Resulüne karşı, onun bildirdiği naslara karşı tevazu gösterip e, hakka dönüş yapmamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte kişiyi cennete götüren kibri anlatırken kibir hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir diyor. Yani sana hakkı getiren insanları küçümsemen. Onlara kusur bulmam, Bu sebeple hakkı terk etme böyle, e, böyle bir kibir bulunan kimse cennete giremez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun zıttı nedir? Tevazudur. Alçak gönüllüktür. Bu da hakkı kabul etmek. Kimden gelirse gelsin hakkı kabul etmektir. Hakka boyun eğmektir. Yani bazen sana hakkı, senin emrin altında olan bir işçin, bir elemanın, çocuğun, hanımın, söyleyebilir. Ona karşı büyüklenemezsin. Yoksa Bakara suresinde bildirildiği gibi İbn Mesud radıyallahnıdan gelen rivayette de yine huayetin tefsirinde bu zorba kişiler hani daha önce bahsetmiştik zorbalar çekip alacak bir boyun olacak suret yapanlar zorbaları diye. Zorba kişiler kendisine batıl işlediği zaman Allah'tan kork denildiği zaman sen kendine bak diyen kimselerdir. Yani ayetin tehditinde olan kimse bunlardır. Yani Allah'tan kork denildiğinde kibri iyice artar. Allah korusun. Hepimizde bu potansiyel var. Yani bizim emrimiz altında belki küçümsediğimiz makam olarak, yaş olarak küçümsediğimiz birisi bize haklı söylese, derhal kibirlenme potansiyeli hepimizin nefsinde var. Bundan Allah'a sığınmamız lazım. Nefsimizi tevazuya alıştırmamız lazım. Yoksa bu tip şeyler ebedi bir şekilde cennemde kalmamıza sebebiyet verecek büyük arzalara götürür. Yani burada bir günah işlersin, sonra o günah seni küfür mertebesine götürebilir, Allah korusun. Evet, 17. ayet, ''Andolsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık, biz yaratmaktan gafil değiliz.'' Mücahit Rahimullah dedi ki, ''Sev'a tarayık'' kelimesiyle kastedilen 7 yedi semadır. Yani burada yedi yol ile kastedilen 7 yedi semadır diyor. Allah izin verirse bir sonraki derste Mutminun Suresi 18. ayetiyle ile devam edeceğiz. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshedul ilahillah ve ve